Allah'a tabi bı kulubina Muhammed, Allah'a ehladı kulubina Muhammed, evla hamd senadın bir ismin hürmeti, istiğfa ettik an herdillerde Muhammed, halin ashabına rahmete ila ya mevla. Bizi de adil eyle, mahşerde sen Muhammed. Ruhuna hem salavat, okuyana şefaat. Kim ederse icabet, ümmetindir Muhammed. 211 ismin Nuri Hak'tan durasın. Halil İbrahim nefsin, ceddine ala Muhammed.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 Kallâhûr-i-R'am, ve'l-i'lâhâ, ve'l-i'lâhâ, ve'l-i'lâhâ, ve'l-i'lâhâ. Euzü billâh minas-şeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm. Yâ eyyühe nâsü, inna khalaqnâkum min zekerin ve'unfâ, fe'alnâkum şu'uban ve qabâilâ lita'arafû. İnne ekrâmakum, inda Allah'a alîm-un Abdakkallahu'l Azimü'l Celilü'l Cezzar febe'lla rasuluhu'n Nebiyü'l Hasimi'l Arabiyü'l Mekki'l Medeni'l Mukta Ayeti Cevliden Mukaddem Sultanımız Sultan-ı Enbiya Şefii'ruz Ceza Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şerifelerin hakkında bir hadis-i şerif nakli beyan edelim. Badede dualar edelim. Ola ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şu mübarek günlerde ettiğimiz dualarımızı dergah-i ahseni kabul ile makbul eyleye. Amin. Usurlarımızı ya Amin. Böyle cami-i şerife toplanıp geldiğimiz gibi Fahri kainat Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem Efendimiz'in Firdevsi i la cennetinde de böylece haçt-i e. Evvela bu fakirin lisanına hapt halal hata ve zelaldan hıfz-i himaye eyleye, cümlemize cümlemize dinleyip, belleyip, mucebi muhtazasınca ameller tevfik eyleye, Amin. Tevfik'ine refik eyleye. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Kale aleyhi ve sellem An ammâri yâsirin radıyallahu te'alâ ve sellem Ya ammâru İnne Allahe te'alâ hadis Sadaka وَنَتَقَ Habibullah Daha faydalı olmanın için Arapçasını bırakalım, Peygamberimiz ne buyuruyor onu anlayalım inşallah. İkinci Han Güneşi Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Efendimiz Ammar ibn Yasir radıyallahu anhuma'dan müşarun ile Peygamber Efendimiz'in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 illa bizden döneceksiniz diye zorlattı. Yanında hem da vardı. İmkanını bulamazlar ikisinde kesinde öldürdü. Allah şefaatlarına nailitsin. Ya anmer gerçek Cenab-ı Allah bütün mahlukatın keşbihini, eskarini, falevahsı şerifesini bana buyurma vazifesini bir melayikeye emir buyurmuş.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 Peygamberimizin kulağına unut duyuruyor Allah'ımız, o melek vasıtasıyla. Anladım efendim. Ümmetinden benim üzerine salavat-ı şerife getiren hiçbir kimse yoktur. O melaike salavat-ı şerife getirenin kendini, babasının ismini, babasının ismiyle beraber filan oğlu, filan sana şu kadar salatı şerife getirdi diye söylemesin. Muhakkak bana, o melaike söyler, der ki Ya Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sana yüz salavatı şerife getirdi. Bir, ben de o salavatı şerifeyi alır, kabul ederim, yani mahşerde şefaat ederim o ümmetime. Bunun için uyum dalım diyelim, Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala e'lihi ve sahbihi ve sana şu kadar salavat-ı şerife getirdi demesin, mutlaka dir. Getirilen salavat-ı şerifenin nasıl olduğunu bile söyleyecektir. Salat-ı mi okudu? Salat-ı nariye okudu? Başka kısa Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed'in Vale Ali'me sahip ve selim mi dedi? Ne dediyse o kadarını bana getirir. Allah Celle Celaluhu kefil olur ki ben kefilim ki kim ki bana bir salavatı şerife gönderirse tek salavatı şerife gönderirse Allah on defa rahmet eder. Eğer o salavatı şerifeyi artırırsa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 ya ey insanlar İnna halaknakum min zekerin de unsa Ey nal ey insanlar Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık Rabbimizi iyi dinleyelim Allah'ın kelamı bu biz sizi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 İçimizde okuyanlar ne var? Tahsım'da insanlar var. Yanıttılar maymunlaştırmanın için insanı, sizin ananız, babanız maymundan dediler. Biz ise de peygamberzadeydi. Peygamber Adam Adem Aleyhisselam. Muhammed Mustafa'nın ümmetiydi. Hazreti İbrahim Ali's aleti ve ihtilamun milletimiz. Biz imamı azamın meşhedindeki imamı Şafii'den de olanlar ve imamı Şafii imamın Malisi, imamdır. Her bizim rütbemiz var. Ana yani Allah'ım bunu da göster. Ta sizi Hazret-i Âdem Havva'dan getirdik diyor Allah. O kitaplara da diyor ki maymundan geldiniz diyor. Muallim kitapta. Hangisine inanalım kuzularım? Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine mi inanalım? Siz Ademle ile Havva'dan olduğunuz dediğine mi inanalım? Siz maymundan old. Hocam ben maymundan dedim mi? Bitiniyorum bile maymundan olur mu insan?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 Bizlerden bizlerden razı olsun. Vücudu da getirdik kimden? Ademle Allah'tan. Adem Aleyhisselamı topraktan yaptı Allah. Halakal insan Yusuf salim kelfaqali ve halıkal cehennem merjinar tabi eyle irakikunat keziben Allah kaç ayeti cildesinde? Hazreti Adem'i topraktan yaptım, kendi ruhumdan nefrettim, ona üşürdüm, tam yüzüne geldiği zaman ruh <gülüyor> sırsırdığı zaman elhamdülillah deriz, siz de onun için elhamdülillah deriz. Duyan adamlar da yerhamdülillah der, kendi de yeniden yehtine ve ehdiyekumullah Bunlar hep vazifemiz. Müslüman'ın Müslümana hakkı. Belleyeceksin. Çöpçe kitaplar var şimdi. Ben burada kürsünün üstünde sana tıslana ne diyecek? O ona ne diyeceği belletmeyle uğratsam hiç bağız veremem. Onun için bunları öğreneceksin kardeş. Adem'le Havva'dan vücuda getirdim deyince Halik-i Zülcelal bu çamurdan yaptığın Ne olacak? Adem sor, bütün mahlukatın elmini bilir bu, ismini bilir. Errahmanu alleme'l-kur'an, halakal-insane alleme'l-byyan. Ne kadar sorarsan sor, Adem cevap verir dedi. O topraktan yaptığı, o zata, redünlü ilmi içine bütün mahlukatın ismini bilir. Sen bunu değinmedin ya, ey meleklerim! Adem'i Gıbla İttihadi, Beytullah gibi arçınıza alacaksınız, secde edeceksiniz yere dedi. Herkes secde etti. Şeytan dedi ki, o topraktan oldu, ben Ataş'tan oldum. O toprak imgin, alçaktır. Ben ulbiyim, yani yanınca yukarıya çıkarın. Kibir için kibir yapmayalım dedim geçen. Hasetlik de yapmayalım. Secde yapmamak yapmamakta yapmayalım. Hiçbir secdeyi etmediği için melûnu mekrûz oldu. Ya bir günde akşama kadar 40 e, rekatta 40 rekatta ikişerden hepten de akûnda var varsa yani sünnetleriyle beraber bunu kûliyen namazını terk eden şeytandan daha şerli olur demeyelim mi adama müftüsü? Cemalettin Kaplan, orada sinemanın numurunda herki namazı kılmayanın çeyresi astı, gitmeli mi orada? Ben her şeyin şahidiyim. Onun için, aman secdelere kapanalım Allah. Dere ki ben Olde'yim, o Sufi'dir, dedi. Sen niye sezgileceksin, dedi. Gitme yahu, yapma ya. İmkan yok. Şunu demiş oluyorum, ben ulliyim, o süflü, o bana secde etmesi lazım gelirdi. Ben bütün melekleri okuttumudur. Yerde gökte bir karış yer kalmamış secde etmediği şeytanın. Meleklerin de hocası. Meleklerin de hocasıydı. Bu sahibi evvelden de duyarmış birgisi, Melekler arasına girmişmiş bu sakir, melekleri oku diyor, bir kişi melun, metrub olacak. Dua edermiş de kendine etmezmiş, ben gönlüye imkanım yok ya! Allah şu melekleri şey, şeytan etmesin diye dua edermiş kendine. Öyle ettiği halde, bildiği halde, o zaman gelince bayağı dedi, insan yok dedi ben ona seyde. Daha doğrusu Allah'ım dedi, sen bilemeyiz dedi, ben teyzeye layıkım. Allah'a gilemeyum gibi bir oldu, melun oldu, metrut oldu. Ama sebepleri kaç şeydi? Üç şeydi. Birisi kibiriydi, birisi hasetliyiydi, birisi secde etmediyiydi. Bu üçü sebep oldu, secde etmedi. Edebi lanet halkasını boğazına taktı. Edebi melundur mu? Edebi melundur. Onun için dedi, benim melun ettim. Eee sen kendi elinle melun oldun, dedi Allah. Öyleyse bana kıyamete kadar ömür ver, dedi. Kıyam, verdim, dedi. Dünyanın bir deymati yok. Hep dünya cifetinin ve talibuha kilabın, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dünyayı ölmüş bir laşedir. Ona talip olup da, dünyayı fağrına bakıp da, namazını yayıf, yeçilen, ibadet etmeyen etmeyenler, ümmetinin kısağı, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hep dünya cifetin, Ali bu ha kilabım. Yani, kocana, hacına, diyanetine yar. Hadis bu. Onun için Allah bizi ibadetten, itaattan maklum etmeyi arar. Amin. Ya, kardeşim, kibir insana her şeyi yaptırır. Hasetlik insana her şeyi yaptırır. Bunu için? Aman sahip bulalım yanında. Efendim ha oraya e git daha gir. Adem Aleyhisselam olunca Hawa kimden doğdu ya? Hawa annemiz kimden doğdu? Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği Adem Aleyhisselam uyur kana, murkinin vücudunu duymasın. Sol iyesinin birini çıkarın. O o yerden den yanına dünyanın güzeli bir Havva isminde birisi oraya oturmuş, baktı. oyan değil mi bir kadın öyle? içi <gülüyor> çekecek şekilde. Allah sizi birbirinize helal ettim. Helal ettim. Buyur. Nasıl girdim ben bilemiyorum ki, çıkamıyorum inan. Yani bir şey buyurmayınca vazgeçemiyorum. Siz de arzu etmezseniz, etmezsiniz ki öyle girsin. Şimdi insan öldün mü?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 Ardından çocuğu olmuş, o aleti varmış. İrken almış, koca ile birleşince, çocuğu olmuş. İki çocuk bir tarafında, iki çocuk bir tarafında yahut bir çocuk, oralarını unuttum yani. Ortada götürüyorlar, bakmadı, kimse kalmadı, ben de kokuştum, vardım, ben de baktım. Kadına da benziyor, tüyü bitmemiş ama irtekinisi, irtek de değil, kadına benziyor ikisi. Yani bunun sevmiş kila bu. Bunu tacipli gördüm. Başkası böyle değil. Başka ne erkekliği ne kadınlığı belli değil. Bunu gümersek e, cenazesine niye erkek dimini yetileceğiz? Kadın mı değil? Şu iyiğerlerini sayacaksınız. Bir iki üç dört beş on. Şu iyiğerini sayacaksın soldan bir iki üç. He, dokuz. un gelirse bir iyası kaldırmış, erkek müylesine kılacaksınız. Eğer ikisi dek geliyorsa kalın müylesine kılacaksınız. Çünkü Adem'in bir iyası alındığı için bütün erkeklerin bir iyası olmayacak diyor kitap. O bir iyası yok. Kadın eğri iyiden olduğu için can da kendim gibi edeceğim. İlle şöyle olacaksınız.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 Ciyetten olduğundan sırrınızı söylemeyin, kes kokar. Yani edrafa tüm buyur verir o gün. Yani sırrından bir şey kalmaz Evin içinde. böyle kadın da var, iyi kadın da var. Erkekten kız erkekten efsal kadın da var. Geçen bir gün sordum ya kadını şöyle diye, yeriim bir kadın görmüştüm ben, yani tek kadın. Ee, gölün gireğini tutunca irkekten kimse semtine baramıyor şerrinden. Ben ona demiştim. Bütün kadına demedim ve kavacıyım. Kadın de irkeği, çünkü şahidiyim ben. Şu kırgınlık yetti bir seçim arası. Pek kırıldılar birbirine. O zaman bile caminin önüne vardım mı herhangi partiden olursa olsun biz girdik mi hepsi ayağa kalkar böyle kavacıyım. Erkemenin hep üstünde, da geçerken tek kadın kalmaz yolda, hep ayağa kalkarlar. Neden hoca? Taha temelleri Hacı Kamil hocadan, Hacı Avuz hocadan, Şık Mustafa Efendi'den, Salim hocadan, Hafız Ali hocadan, Hacı Osman Zahide'den Tavaci'nin temeli öyle kurulduğu için daha hiç görmedim ki ben şu açeden geriyeyim taksının içinde de Hacı Hayrullah'ın duvarının dibinde duran erkekler böyle tazım etmesin istersen yüz türlü evlet hoca şöyle muhalif oldu bize onu duymazlar edeptir bu işte yani başka mahallelerde ben görmüyorum yani giderken kadın buradan geçmesin diye daha ayağını öteye uzadı öteden geçsin diye bu terbiye görmediğimden oluyor. kadın olalım erkek olalım edepli olalım arkadaşlar edepli insan olalım Allah bizi edepten ayırmasın. Onunla oca ne oldu sonra Allah aşkına? Cennete girdilerdi. İkisi de cennettelerdi. Şeytan da cennetten neden kavrulduydı. Yılan tavus suratındaydı. Onun onun gelaletiyle cennete girmeye yol buldu şeytan. Böyle Bütün şeylerle sırf cennete giren giriyor. İçeriye girince o yine suratını bakındı. Adem Aleyhisselam'ı evredemiyor ama Havva annemiz kadın kısımısı tez kanar. Hul dağacından yemeyeceksin dedi Allah. Şu hul dağacı ya buğday ağacı da diyorlar, hurma ağacı da diyorlar o hul dağacı. Yani kitapta Kur'an-ı Kerim'de hul dağacı. Nasılsa bir meyve, odaya ağacı. Peki, şeytan evretti, dedi ki Allah sizi bu ağaçtan men etti ya, bunu yerseniz cennetten çıkmayacağınız da onun için yemesinler de cennetten çıksınlar diye yerdir dedi. Al hele şunu yedi dedi. Onu Havva annemiz yedi, bilmedi. Şimdi, şimdi hocasına geldi, dedi ki kurban olduğum Adem, şu adam dedi, o adam dedi ki vallahi billahi dedi, o adam dedi şeytan, hiç cemini duymadığı için Adem Aleyhisselam inanıverdi. Dedi ki bu ağaçtan yerseniz ebedi cennetten kalacaksınız dedi, bu ağaçtan yemezseniz onun meyvasından sizi cennetten çıkaracaklar dedi, düşerse karışmam deki. Peygamberi Adam Aleyhisselam diyor ki dört vasiyeti var bize. Öyle ne kadar bunu tutun diyor. Ölene kadar. Yani peygambere ulaştırın Muhammed Mustafa'ya o da evladının evladı huc olanlar edrafına söylesin. İndallah mesul olur. Bu dört vasiyeti alemin olsa da keşke yapsan. Yani dört vasiyeti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 Müşaveresiz iş yapmayın. Bir iş yapacağız, dam yapacaksın, taş yapacaksın, bir tarla alacaksın, motor alacaksın, içerideyi al, müşavere et etrafını nasıl olur? Altın paydam olur mu? Mutlaka müşavere et, ne de olursa 3 Üç. Dördüncüsü, ailelerimizin sözünü tutmayın. Onların geri sözüne heyet demeyin. Ben demiyorum kadınlar, peygamberimiz de Adem aleyhisselam. Çünkü birisi solmadan öteki birini daha ister. Sözün tutacak olsan seni yokluklara döker. Onun için eviyle kadın ziynete doymaz. Ziynete doymaz. El gördülük giyecek çünkü günah yetecek. Onun için ister durur. Oya gitme. Şimdi bu, bu vasiyeti Şit Aleyhisselam'a yapıyor. Buğdayı yediği zaman Adem Aleyhisselam Karnına bir gürültü çıkıyor. çok haram yedim mi? Karın tahammül etmedi. Annemizin de karnına bir şey girdi. Kığranıyorlar. Cenneti e'lâ. Bir kerpici altından, bir kerpici gümüşten, toprakları zebercedden. Hiç tavalet olacak yeri olmadığı için. Ya, Yarabbi bir sıkıştık dedi. Elbiselerini Allah soyverdi. Anadan uyan oluverdiler. Ne oldu? Münaha yettiniz. benim yeme dediğim ağaçtan, hurdağcından yediniz dedi sizleri. Sen nasıl elin bahçesinden neden armut kopar zımsın da şeker faydaymış, de yedim Aa, yaş meyvanın da satı haramı olmaz ya böyle yedin mi küfre varır? Nasıl elin malının yaş meyvası haramı halal itikad ettiği için küfre varır? Hemen yani yerse de haram değil yer Sonra da sahibine varır, hakkını helal ettir. Eğer helallaşmayacak olur da 40 <gülüyor> paralık bir armudunu yedin sen, <gülüyor> para, <gülüyor> para, 40 <Kırk> kuruş değil, <gülüyor> 40 para, 700 lirka cemiyet ile kılınmış, kabul olmuş namazla devşilecek yarın ahlepte. Yok namazın yoksa o kadar vereceksin, onun günahından o kadar yükleneceksin. İslam dini budur, başka İslam dini müstakim zindir. Şakvasindir, ancak böyle tarif eder. Yen mi ilin zıkımını? Yen mi rüşveti? Yen mi düşmeyen beresi? Onun için diyemem, zıkım olur, zıkım! Haramdan titrediğin kadar hiçbir şeyden titreme! O, o haramı yedikler için karnının içleri düğüldü. Hemen hiçbir ağaca varıyorlar, yaprak vermiyor. Hurma ağacına vardılar, hurma ağacı yaprak verdi, 3 ee, tane Adem Aleyhisselam'a, beş tane de Havva annemize büyük yapraklar. Tabi, affedersiniz utbirlerini, arkalarını, kadın memelerini, sahip saçını örtüyor onunla. Onun için kekin sarılır kana, erkeğe üç sarılır, kadına beş kat sarılır. Anladınız mı? Hiçbir şey hikmetli, konuşulmuyor yalnız, sığmıyor, ne diyeyim hep getirdim bunları, ben sığdıramıyorum, senden rica ediyorum daha ezenden sonra uzatıyorum. Ne yapayım şaştım kaldım, bizi yarattı, bizi yarattı, yere at yarattı dediler kendiler. Kendiler istedi çünkü tablet yapacak yeri yok, aktifletimiz dışarıya çıkacak, bir yere bıraktılar. İnan kardeşim Adem Aleyhisselam üç yüz sene semaya bakmadan ağladı böyle. Üç yüz sene sonra affolundular. Üç yüz sene semaya bakmadan ağladı. Sana direktif veriyorum dua için Ya Rabbi de bir oğlum kesçe ezan okunmaz yani ya. Tüh. Dedi ki Adem Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz yere atıldılar, o da üç sene sonra dua etbiyesi kabul olmaz da ismi isminle yazılan Muhammed Hürmetine beni yani bağışlayalım. Bu duayı nereden belledim ya Adem dedin? Arşta, kürste, lefta, kalemde, cennette İsmi isminle yazılı La İlahe İllallah Muhammedun Rasulullah Sedü en La İllallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü Rasul Hatırıma geldim, ne kadar sevmese yanına almaz, onun hürmetine giyerim diyelim. i de affettim, yalnız Arafat Dağı'na çıkın dedim, orada affolunuz, ne kadar hücdet varsa Arafat Dağı'na çıktın mı, Allah gidenlere tekez, yetmeyenlere Ankara'yı bu zaman nasip etsin, oraya çıktın mı, affolundun mu, olunmadın mı dese günah-ı kebair sahibi, affolunmadık, bir şer kalmaz. Adam Aleyhisselam diyor ki, size dört vasiyet ediyorum Yaşif, nefsimizin hevasına uymayın. Fitelendiğiniz işini yeğiz içip o işi unutmayın. Yaşit! Müşavere iş yapmayın! Mutlaka müşavere, müşavere yaptırın ya, muhakkak ne insan e, nedamet çekmez. O yüzden üç. Dördüncü ailelerinizin tırcını tutmayın. Şabir ruhunla, halif ruhunla. aileyle müşavere et de al, pirincini al, şehriyesini al, şekerini al, kahvesini al, ekmeğine al ne, bu seniyle müşavere ediyor diye ırzına, namusuna, çocuklarına daha iyi sahip olsun. Lakin hali ruhunla o iflastan istediğin şeyler, gitti istedim gitti istedim filanilerine onlara bir silahına hareket edin, değil mi dedi? Geliyor şimdi. Baştan dedi, Yemen dedi, nefsin havası elime buğdayı alınca dedi, birlikte, ikinci şekil idi, yemenin için. Allah beni o ağaçtan nem ettiydi, yemin eden şeytan bilemedim dedi. Yedim, işte cennetten çıkmama sebep oldu. sizde de nefsinizin arzusu, aileniz varken elin gelinlerine, göz yüzünüz ne varsa, nefsiniz Nefis, sen, çürlenip suyuyla o zinadır velâ, sen kabut zina, Allah. Bazı öyle içeceklerden. onun bak. olmuş. yok, diyersen bir kabul olmuş, namaz alınacak. Bazı geçtim ben, bundan mı yolu bu, şöyle Kur'an'a değil. İki. İkincisi, şüphelendiğin işi yapma. Nedir ya Adem? Ben? ben şüphelendiğin işi yaptım da ondan cennetten çıktım. Buğday elime verilir de yüsem mola, yümesem mola, yüsem mola, yümesem mola. Merem yüsem mola, yümesem mola var, Peygamber Efendimiz şüphede vâgı olan haramda vâgı olur. Bir şeyden şüphelendim, halal mola, haram mola. O haramdır, o ilham meleklerinden geliyor kalbine. Onu yine aman diyor, Adem Aleyhisselam bize. Bu diyor, vasiyetin kıyamete kadar devam edecek Allah'ım. Kıyamete kadar, her bilen ötekine demezsen de Allah nef'ül. E şimdi ya da burada vaaz verdin, ne daha demedim zannediyorum. Onun için efendim de okunsa, tamam edinin yazan da var çünkü üçüncüsü üçüncüsü müşavere et ben meleklerle bu avcuma buğdayı aldığımda e, diseydin ki ey melekler bunu yin mi yemeği diseydin melekler de aman yine harandır o Adem, dinlerdi bana müşavere etmeden ona ağzıma soktum işte, cennetten atıldım. Yüz, yüz sene semaya bakmadan ağlattı Allah seni dedi. Yaşit oğlum dedi, o da peygamber tabi Aleyhisselam. Ona vasiyet ediyor, ama peygamberden peygambere Muhammed Mustafa'ya varacak diyor. Benim vasiyetim. Demek ki diyor, demek ki diyor, bir iş tutacağın zaman müşadere etmedin mi helase uğraşsın helase. Mutlaka yetmiş kişiyle düşer gibi Yetmiş kişi e, kâmil adam bulamazsan, kişi olsun, yani kâmil insan kendine inanılır, ürenilir, ölü e, adam bulabilirsen yedi kişiyle var. Kardeşim şöyle yedik tutacak, acaba nasıl olur ola? Onlardan çıkacak, ondan sonra o ilte başlar. E ben yedi kişiyle bulamam, Yahya'nın yarısı haçsız, yarısı istemez. Ben yani nasıl onlara bir işi? yani işi, beni o işten neden ederler? Şöyledir, böyledir, denler. Bir kişi bul, yedi defa onu olan müşavere şey Allah'a, Allah'ın görüllerinden, sevgililerinden, uyanmalarından elmiyle amel eden bir alimden, Hocam şöyle nasıl olur, şöyle isten nasıl olur, yedi defa onu olan müşavere şey et. Eğer bunu müşavere şey etmeden istifarsan, pişmancalık başından ilerleyecek. Anladınız mı? Yani, gördüğünüzü kaldı herhalde, yarın da o dördünü niye söylerim, gelin? Yok, seyyetler alıyor, mutlaka dördüncülere söylenecek de onu. Açılın biraz kılar. E-Selam! E-Selam! E-Selam! e husnu E-Selam! E-Selam! E-Selam! E-Selam! Sizin geliriniz, benim değil, kendi dilimin, kalbinin geliri değil bu. Sizin içeceğinizden zuhur edensin. Benim dersim ayrı hazırlanmış, bazı derece çukkalarım ayrı, konuştuğum ayrı bir ölçü. Hiç sizinle münasebeti yok. Yani biz bu böyle geçti. Dört evet, dindirmiyorum ki. Dördüncüsü, ailelerinizin e, her deliğini tutmayın. Kâbirûhûnne, Peygamberimiz, kâlifûhûnne. Kadınlarımızla müşavir edin ama filâfına hareket edelim. Kadın arası yalan söylemek bile câiz. İki kadın olan, tek kadının geçmenin için yalan, cini dinde da bir iki insanı barıştırırken caiz. O diyor ki, tabançayı baktım onu vuracağım diyor. O da diyor ki, ben küçük yerinde durmadım. Ben amuca derdim ona günlerce, lakin şeytanım beni azdırmış, şimdi hakaret ettim, ben cüttüklüğümde duymamıyorum ki, duyuyorum. Ah, şimdi imkanı seyredeceğim diyor, o da diyor ki, benim cüttümü <gülüyor> hareket ediyor. yakında onu devireceğim, zayıf. Bu zayıf. Onu giymeyiyorum, o iyi lafı giyiyorum, onu giymez de o, ötesine var yok, o da diyor ki, gene cenazıma niye gelmesin? Allah bir türlü belasını mı etsin? Ben artık onunla ebedi konuşmam diyor. O da diyor ki ben büyük yerinde durmadım. Keste ben onun etniyeni o küçük seviyeye inmeseydim. Pişman oldum diyor. Haldım nasıl pişman? Böyle diyor bizi öyle barıştırıyor. Bir de kafir alır gelirse esir ederse onlara yalan söylemek caiz. Şurada neyin var? Orada bir bakım var. Orada diyor bir alayımız var. Buradan ne kadar kuvvetimiz var diyor. Orada bir şey varmış, böylük varmış. Orada diyor, bir diyor tırkamız var. Tırkamız var. Orada nasıl şurada? Orada bir alay varmış. Orada bir ordumuz var diyor. Bu hep sevap yazılıyor. Söylediğim sözler. Çünkü şakili korkutuyorsun. Bak, yalanın caiz olduğu yer. Kadın diyor, Şehirde, işte, lakin hılafına hareket et. Yani diyor, hanımım havva olmasaydı cennetten çıkmazdım, Onu nazına katlanamadım. Aman ya Adem, bu buğdaydan yetişi şey olmaz gibi, o yemiş bana da yedirtti, işte yeryüzüne bunun için erdikti. Hepiniz eali cennette edilsiniz. Onu şeytan yani onu indirdi, da meydana geldik, ya Adem dedi, eğer benim e, kitap gireceğim sana, bütün peygamberlere kitap vereceğim, onun vücudundan dışarı çıkmazsanız tekrar yine cenneti bulacak, dedi. Kabul etsin ya Rabbi dedi. اِنَّا اَرَظْمَ الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَا وَعَدِ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالَ اَدَيْنَا اَنْ يَحْمِ اللّٰهِ وَاَشْتَحْنَا مِنْهَا وَعَمَلَى الْاِنْسَانِ Bir gün varız o kadar gengin yani hepsi haram veriyorlar. Bak sen o sen ne yapacaksın? Oysa o hanne öyle ne öyle bir var, bir var. Bırak ya abi. Yok, bir söm bırak. Bir söm bırakman ben 10 yılın başı size muhabbetin marlı elime geçtiniz. Bir teşvik ediyorum bak, sıkanlıda yemin de kalbine çite gelmek. Bu verecek diye Şam'da bir daha adamın birisi. Necmi yazdı. Hanımı diyor ki damın başındaymış. Hanımı, bocasına diyor ki yani herif biraz geri gel. Efendim düşersin ha diyor. Peygamberimiz ne buyurdu diyor. Şaviruhunla salifuhunla kadının sözünü tutma diyor. Damdan geldin Asya'ya sıldır. Sıldır. Oyluğu 40 Uylu, kırılmış. Herif, kettarun diye hep başına girikmişlerdir. Ulan, sevgimi tutma giriler ya, bu kadar mı girer oğlum? Teri kelan kafasına Bun Bunda hikmet var, hikmet var. Rasulullah'ın hadisi hep mucizedir. Hikmet, ne hikmet olacak ulan uyluyunu kırdın? İşten kaldın, dilden kaldın, her şeyden kaldın, ailenin eline güle esir oldun. E nasıl bunda hikmet var sen Vallahi billahi tallahî Çünkü Rasulullah hiç boşa konuşmamıştı hayatında. Hiç boş, وَنَا bu عَنِ الْهَوَى اِلَّا اِلَّا Ne konuştuysa Allah'ın vahdiyle konuşmuş, Hadisinde hikmet var diyor, ben ona inanırım, gel oğlum bakımdan! Sürün, sürün, sürün, sürün diyor, genel yaratan diyor. Kendini damdan atmış, ayağını kırmış da daha hikmet var. Üç gün sonra, harb ilan olmuş Hazreti Muhammed'in torunları Hazreti Hüseyin i Hüseyin'i 40 sene başındaki forantalarıyla beraber Irak i̇ran parasından yani o işte başla başla ıı, küpe küpe kerdele ıı, kerdele meydan muharebesi Hazreti Muhammed'in tornu devat ettiler yeniden muhalif oldular yeni asker tutmaya başladı Haydi Hazratus Şeyh millet Haydi asker herkesin evi evdir yollar ev, ev, ev giriyorlar. bunun eline girdiler. Dediler, haydi askere, soytarlık, yap soytarlık yapışı yapma, gırt, ya! askersin dediler. Hazreti Muhammed'in torunu e, Hazreti Hüseyin'i öldürecek mi dediler. Dediler, benim ayağım kırıldı dedi. Baktılar, sınıf bir ayağı kırıldı efendim, ayağını ben ağzını kırdım. Oradan Allah, Hazreti Hüseyin'i öldürüp de Yezidilerden olmadım elhamdülillah. Adamın sözünü tutmadığım için, yani bundan kurtardım. Kim sam ahali şu anda işte, o adama ilgilenmişler. Keşke bizim ayaklarımızın ikilik yürüleyip <gülüyor> de Hazrati Muhammed'in torunu, bilin cehenneden olmayaydık. Oraya aldılar. Etmen kadar hiç bir yer değilim. Size diye atışmamışsınız diyordum. Şimdi her yere gidiyorsunuz yapmayın gibi. Yo o Resulullah'a hakaretimizden yapacağız dedi. Radyomuzda çıkıyor mu? Ezen okursana Ali, Yülyeli, Yullahi işte onların babasıydı, öldüren Alevi oldular, kendiler itikadını da kaybettiler. Ehli nar oldular, Hazreti Ali'ye dasmaya başladılar, bütün kafir oldular. Yani Ali'nin de Hasan'ın, Hüseyin'in bir şeyini bizden affetsin diye, bak batıl intikada. Gittim İran'da, tek minara yok diyor, Ali Gülveli Gülullah diye okunmayan eden diyor. Gel yani Türkiye'nin içinde şöyle günah yettik, böyle fena memleketimiz ne dedin? Acilim, ey Rusistan, yet Türkiye'de yaşayın elhamdülillah. O Yirdikler, Hazreti Hüseyin'i tuttular, başındaki cemaatü tüm öldürdüler akıp bütün o peygamberin torunlarından en güçlü olduğu için Ceynel Abidin kaldı. Ondan geliyor şimdi Seyyid Cülalem. Hazreti Hüseyin dedi ki, ''Yetmem dedim yaptınız, ha bir içim su yerinde hakkımı da helal edeyim be öleyim ne olur.'' dedi. Yani ciğer bir yağ oldu da, nasıl acımangar? O bizim pasmasa zehramızın kuzusu. Hazret-i Muhammed'imizin torunu, Hazret-i Ali'imizin yavrusu, yavrusu, o Hazret-i Hüseyin, Hazret-i Hasan, cennetin şabaplarını seçilir. Böyle et büyüklü Allah! Lâşimcev'e mürnettir. Böyle öldürürsek mücadilir. Ökcesini zire vurunca tınar parla böyle, yani aladan iyi gibi o su içti. Ya Rabb ki içmeyeyim de dedim. öldürecekler. Hazreti Muhammed'in ümmetine şefaat edeyim onun yerine ya Rabb'im. Bizim düşünerek o sudan içmeden içtik. Kerem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana tahmin et diyeceğim ben bu sene inşallah devam etle de bak. Neler var, neler var, gelinmeniz gelin, neler var? Hazreti Hamza'yı 70 parçaya ayırdılar. Uhud Dağı'nda 70 defa cenaze namazı kıldı Peygamberimiz. Ne diye böyle kılıyorsun ya Muhammed? Bir değil mi? Bir de bir insan buna kılmıyorum. Kerbela'da 70 tane torunlarımı öldürecekler de onun cenazesini kılıyorum. Onun cenazesini kılıyorum. Sonra ne oldu? O felaketlerden sonra, o bacılarımız, annelerinin bir Peygamberimizin torunu, torunun torunu, torunu. atmanamızı anamızın torunu. Yani o güçlük Fatıma ünlü gülsünleri neyi? Cıblak döveye bindirdi kâfirler, o ünlü arkasını görelim giderken değil yesin kadın, o abi abidin. Böyle hakaret ettiler. Allah yüzsüz eline ırzımızı, namusumuzu teslim etme ya Rabbi! Görüyor musun Kâtirin yaptığı işi? Ya lakin devenin körpücü ikiye denildi. İkiye denildi, bir tarafı arkasını, bir tarafı önünü örttü. Şimdi göreniniz varsa, aşiret arasına neye gettiniz ya? De, ikiye denilmiş develer var, pa o geliyor o develer. Annem her gün dinler. Yani. Buğay buğalar bırakma Allah. Im. Yani hatta kendim bay jamaahım baydi. Siz bana aşık gelsin, ben size aşığım. Peygamberimizin sünnetini beni çok sever diyor. Ben sünnetini çok severim. Peygamberimizin yer sünnetini beni o kadar sevme, iktidarına hayır değil. Ben ümmetini daha çok severim. Çünkü anamdan küstüm. İpniye kapandım, dinlemi isterim dedim. Onlar beni dinlesen, o kadar şeyi. Bu hocanın, hazinin, gıdını, dinatını, kadını etkilemeniz. Onlar size aşık. Bunu anla ilke. E senin o yüzgülerden de tehlikeye, nefleteye, para da uyuyan oldu mu? Böyle bir odada cemaat vardı. Kitap bunu da tarih yazıyor, belki sen de gördün. Orda. Dedi ki Hazreti Hüseyin'e, ben yanımdaki yavrularına hakaret ilenden bela çekmeyen olmadı işte. Biri ihtiyar 80 yaşında ayağa kalktı. Ben de onları öldürenlerden yani bu askerin içindeydim. Ama şimdi 80 yaşına kadar benim başıma bir felaket gelmedi. Ne yalansıydı. Adamcağız mahcup hale gelince çıra, yanıyormuşmuş çıra. Çırayı onarmanı için varmış o ihtiyar. Çıra'dan diyor, kırının ağzından, kiret ocağının ağzından gelen gibi bir alak geldi diyor. O ihtiyarı yakıyordu, kendini bir havuza attı, hem yanarak hem boğularak camiden geberdi diyeceğim ya, yani kürsüye yakışmıyor. Ya ne bir tarafta bir şey yapıldımı biz tehlikeye gelir. Allah cümlemize affet. Yarığın istagından ayırmasın. Orucumuzu namazımızı ibadetimizi kabul etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem varis ala eşrafil niyyeli cemil enbiya e'l-mursalin elhamdülillahi rabbil alamin rida'llahi taala hafiha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 Allah Allah Allah Haydi kesma gol Allah'ın nuru var ya Allah <Gülüyor> Allah bu yana yana istediğim haktır benim Koyanayım kül olayım taşkın akansın ol. nakan sen olayım çinelen yol olayım istedim haktır beni çinelen yol olayım istedim haktır benim. Beleza. <gülüyor> ver bereni illa yeban zari zari istadim